Hakikat Kitabevi Yayınları 6. Birinci Kısım Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet ve Ahiret Müellifi i̇mam Gazali Mütercimi Ömer Bey Nefs Muhasebesi İkinci Kısım Müslümana Nasihat Vehhabilik Kırkıncı Baskı 1. kısım Kıyamet ve Ahiret ön sözü Allahu Teala dünyada bütün insanlara acıyarak faydalı şeyleri yaratıp göndermektedir. Bütün insanların dünyada ve ahirette rahat ve huzur içinde yaşamaları için nasıl hareket etmeleri lazım olduğunu bildirmiştir. Ahirette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 her iyiliği yaptıran hep O'dur. Kuvvet, kudret sahibi yalnız O'dur. O hatırlatmazsa hiçbir kimse iyilik ve kötülük yapmayı irade arzu edemez. Kul irade ettikten sonra o da istemedikçe, kuvvet ve fırsat vermedikçe hiçbir kimse hiçbir kimseye zerre kadar iyilik veya kötülük yapamaz. O'nun peygamberlerinin hepsine aleyhi salavatü ve teslimat ve önce onların en üstünü olan Muhammed Mustafa'ya aleyhi ve aleyhi salavatü ve teslimat selamlar ve dualar olsun. O yüce peygamberin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ehli beytine ve onun ruhlara şifa olan güzel yüzünü görmekle, faydeli sözlerini işitmekle şereflenen, böylece bütün insanların en kıymetlileri olan eshabının her birine radıyallahu teâlâ anhum ecmain, bizden selamlar ve dualar olsun. Müslüman olmak için kelime-i tevhid denilen La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, sözünü söylemek ve bunun manasını kısaca bilmek ve inanmak lazımdır. Bunun manasını bilmek de, altı şeyi bilmek demektir. Bu altı şeye, imanın şartları denir. Bu altı şeyden beşincisi, ahiret hayatına inanmaktır. 450 hicri yılında tevellüt ve 505, Miladi 1111'de vefat etmiş olan büyük İslam alimi İmam Muhammed Gazali rahmetullahi aleyh kıyamet bilgilerini açıklamak için Dürretül Fahire fi keşf-i ulûmil âhire adında ayrıca bir kitap yazmıştır. Bu kitabı keşfi Zununda da bildirilmektedir. Kastamonu askeri rüştüye yani Orta Mektep Arapî Muallimi Ömer Bey bu kıymetli kitabı Arabî'den Türkçeye çevirerek Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet ve Ahiret Halleri ismini vermiş ve 13 Kasım 1911 ve 5 Zilkade 1329 Hicri yılında Kastamonu'da basılmıştır. Şimdi bu kıymetli kitabı yeniden bastırmak kitap emimimize nasip oldu. Başka muteber kitaplardan alarak sonradan yapılan açıklamalar bir köşeli parantez içine yazıldı. Din kardeşlerimize bu hizmette bulunmayı ihsan buyuran Allahü Tala'ya sonsuz şükürler olsun. Allahü Tala hepimize ehli sünnet alimlerinin bildirdiği doğru bilgileri öğrenmek ve bunlara inanmak ve sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın bildirdiği emirlere ve yasaklara uyarak, iyi bir insan olmak nasip eylesin. İyi bir insan, herkese iyilik eder. Kimsenin malına, canına, ırzına, namusuna saldırmaz. Devlete, kanunlara karşı gelmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet, kılınçların gölgeleri altındadır, buyurdu. Bunun manası, insanlar, devletin, kanunların idaresi, himayesi altında rahat yaşarlar, ibadetlerini rahat yaparlar demektir. Devlet ne kadar kuvvetli olursa, rahat ve huzur da o kadar artar. Bunun için, Müslümanların devlete daima yardım etmesi, vergilerini vaktinde vermesi, tatlı dil ve güler yüzle, herkese nasihat etmesi lazımdır. Din düşmanlarının yalanlarına, hilelerine ve iftiralarına aldanarak, dinine ve devletine hıyanet etmekten muhafaza buyursun. Amin. Bugün, bütün dünyadaki Müslümanlar, üç fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka, Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan, hakiki Müslümanlardır. Bunlara, ehli Sünnet, ve Sünni ve fırka Naciye, cehennemden kurtulan Fırka denir. İkinci Fırka, Eshab-ı kiramad düşman olanlardır. Bunlara Şii veya Fırkayı Dalle, sapık Fırka denir. Üçüncüsü Sünnilere ve Şii'lere düşman olanlardır. Bunlara ve Habi ve Necdi denir. Çünkü bunlar ilk olarak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 ve zararlı bozuk kitaplardan gelmiş olan küfürden ve günahlardan kurtulmak için estafirullah okumalıdır. Ahkamı İslamiye'ye uyanın duası muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara bakanın ve haram yiyip içenin ahkamı İslamiye'ye uymadığı anlaşılır. Bunların duaları kabul olmaz. Miladi sene 2003